Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. akşamlar sevgili meslektaşlarım. E, bugünkü Edebiyat Güncemiz'de e, geçen sene 29 Ocak'ta kaybettiğimiz Orhan Duru adlı e, öykücümüzü ve gazetecimizi, öykülüğü kadar en azından gazeteciliği de çok ön planda e, bir yazarımızı inceleyeceğiz. E, Orhan Duru 18 Aralık 1933'te İstanbul'da doğmuş. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini 1956 yılında bitirdikten sonra bir süre veterinerlik ve aynı fakültede istihdamlık yapmış. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından üniversiteden uzaklaştırılınca gazeteciliğe yönelmiş. Ee, Ulus Gazetesi'nde başladığı gazetecilik mesleğini Cumhuriyet, Milliyet, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde de sürdürmüş. İnterster Telezyon'da haber müdürlüğüne kadar yükselen e, Orhan Duru bu görevinden istifa edince serbest yazarlığı tek uğraş olarak edinmiş. Yazar ve çevrimen Sezer Duru'nun eşi e, aynı zamanda da tiyatrocu Ülkü Duru'nun abisidir Orhan Duru. E, baktığımız zaman e, aslında sanatçı bir ailenin e, üyesi ve kendisi de bu şekilde devam etmiş. Ne yazık ki e, değerli bir gazeteci veşli de e, kaybetmişiz. Ama eserleri hala günümüzde e, zevkle okunuyor. İnternette biraz araştırma yaptığım zaman e, inanılmaz güzel e, ifadeler kullanmış okuyucuları Orhan Duru hakkında. E, diğer konulara geçmeden önce çok kısa bir hikayesini okumakta fayda var. Bu hikayemiz sel Yayıncılık'tan çıkan e, Orhan Durun'un bırakılmış biri adlı öykü kitabındaki bir öyküsü. Büyük otobüsteki küçük adam. Pencelerin camları dökülmüş, duvarlar çökmüş. Bu eski evde neler oluyor bakalım? Kimseler oturmuyor mu? Ama işte küçük odasında bitlere ilgiyor küçük adam. Bitlerin kafanın kafa Kafalarının ellerinin baş parmaklarının tırnaklı uçlarını dişler arasında kapı gibi, merdiven esner gibi eziyor. Sonra bitleri sayarak üstümüzdeki ödev değil ama bir bir sayarak ve vergi defterine yazarak atıyor ufacık bir boya kutusunun içindeki suyun içine. Bitlerin nasıl büyüyüp kredi halini alan bitlerin tencerede eriyip bulamaç olmasını bekliyor ayakkabı cilası olması için. ''Şoför, şoför'' diye bağırıyor küçük adam. Lan şoför kereste neredesin koş boya kazanımız taşacak diye bağırıyor küçük adam. Pis bitli ve sarımsaklı elleriyle burnunu karıştırarak. Küçük adamın saçları var. Keten ve kenevir gözleri var. Mavi ve inek burnu var. Büyük ve patlıcan çenesi var. Yuvarlak ve ikbari kare kulakları var. Kepçe ve çorba boynu var ince ve giyotin. Küçük adam böyle. Girdi şoför gözlerini döndürerek, beni istemişsin hıyar ası. ne istiyorsun diyerek. Sırtında büyük bir otobüs, Karal Dağların eteklerinde biten kekik yanında yeni açılmış ve düzeltilmiş bir yolda giden bir otobüs. Üzerinde, ya Allah, Bismillah, ne haber eyvallah yazılı bir otobüs. Plakası 39. Niye 39? Çünkü 39 vitesli bir otobüs. Senden ne mi istiyorum şoför? Evet ne istiyorsun paşam? Senden ne mi istiyorum? Evet benden ne istiyorsunuz paşam? Senden ne mi istiyorum? E, evet ne istiyorsunuz? Senden düşmanlarımızı öldürmeni istiyorum. Baş üstüne paşam. Daha çok gencim deme bana paşam. Aslında bakarsan kadınlarla öteden birdir iyidir aram. Ya öyle mi tereyağı? Hayır tereyağı değil inek ya. Şaka bir yana şoför şoför. Kulağını aç da dinle Kaynanam olacak karın alları dikmedi daha Nal da çaktırmadı ayağına daha Nal band gelmedi daha Şaka bir yana <gülüyor> Göbeğimden çatlayacaktım az daha Yak bir sigara Çekin kılıcımı verin bana Hemen gideyim düşmanlarımızın kanını akıtmaya Küçük adam açtı bir dolap, çıkardı dolaptan bir döner kebap, kebabın sirdi ortasındaki şişini. Ben görmüştüm kaç kişinin bununla işini, hepsi de yaşlı başlı insanlar. Hayatta dört oğlum, iki kızım var, altlarına etmişti şişini. Şiş ışıkta parlıyor. Küçük adam onu çevirip veriştirdikçe, al bu şişi, git kaynananın gör işini, diyordu. İyi ama paşam, elinizi, ayağınızı, gerinizi öpeyim paşam, üzerinizi afiyet paşam, nasıl keserim ben kaynanantı? Elma keser gibi, ekmek doğrar gibi, koyun boğazlar gibi. Ama siz uçurmadınız değil mi insan hakları evrensel bayannamesine? Ben ne onu duydum ne de sütçü Ahmet'in ağanın sesini. Sabahları hep de kalkarım, yüzümü yıkar kahvaltımı ederim. Peynir ekmek severim. Bu kaynanamın yaptığını bana kimse yapmaz. Kaynanam, kaynanam eğri yoldan hiç şaşmaz. Ölse de bir helvasını yesek, kurutsak, tuzlasak, mümyalasak... Ama işte ölmüyor şoför kardeş. Tam tersi gittikçe gençleşiyor. Daha geçen gün tersinden çıktı 20'lik yaş dişleri. O neden oluyor öyle? Gençleştiği için ama tersinden gençleştiği için dişleri de tersinden çıktığı için tersinden çıkıyor. Ee karıştırma kafama. turum, dumanı. Çok konuşma, soru sorma, öksürme, aksırma, nefes alma. Şoför bırakıp küçük adamı. Derin anlamlarla gözlerindeki Derin su balık ağacına çıkar gibi Çıktı derin sularda düşünce avlamaya Ama aksi gibi ağlayamıyordu hiçbir düşünceyi Küçüklüğünde yalnız O da bir kere pullu ve kılıçlı Bir düşünce avlamış Ondan sonra nefret etmişti her çeşit düşünceden Hem iyi düşünceler için gerekliydi Bulmak naylon iplik sağlam bir ağ Küçük bir taka beykozda bir dalyan Bunları almak ise sermaye işi her şeyden önce. Onun için başka bir yerini bırakıp direksiyona sarıldı. Bilmem kimin bilmem neye sarıldığı gibi. Şoför kızdı küçük adama. Sineklerin pillere kızdığı gibi kızdı. 38 derece kızdı. Devirdi boya tenceresini ocağa. Bitler kaçtı gitti kaftana. Boyalar döküldü ayakkabılara ve usta olmayan boyacılar aracılığıyla... ...bir takım fiyakalı genç adamları yeni alınmış çoraplarının konçularına... Beni ne sandın diye böğürdü şoför. Kaynanamı öldürmezsen otobüsünü alırım elinden dedi küçük adam. Ben isterim otobüsümü öldürmeden kaynananı diye böğürdü şoför. Sonuçta karar verdiler bir poker oynamaya. Kim kazanırsa kaynanasını öldürmeye ya da otobüsünü almaya. Şapkalarını çıkarıp başladılar oyuna. Bir ölüm kalım oyunuydu bu oyun. Garson iki az şekerli gazoz getirdi. Şoför iki pik Küçük adam 6 sansatu dedi. Bende 21 var dedi şoför. Biraz biraz daha dedi küçük adam. Eder 20 kuruş 30 santim. Bu şoför şoför dedi. Bende senin aradıklarından yok. Ver 3 kayıt bakalım derdimize yanalım. Küçük adam arkasına yaslanırken viskisinden bir yudum alıp Bende iki yedili var diyerek oyunu kazandı. Ve şoför asla papazı atlayıp damın üzerine yaslanarak uyudu hemen yorgunluktan. Küçük adam küçük bir büyücü gibi her şeyin neden önce olmadığını bildiğini saklamadan avuçlarını silmeden yüzünü kurulamadan bakanlığa yazmadan uyandırdı şoförü Uyuma uyuma diye bağırdı cırlak sesiyle anırdı uyuma uyuma bu kadar yolcu taşıyorsun Şoför uyandı fakat yuku sersemliğinden kurtulamayarak sen kim poker oynamak kim poker kim sen oynamak kim diye söyleniyordu Aldı küçük adamın az önce bilgilerinize sunduğumuz döner kebaptan çıkardığı şişi eline Gitti konsun diye paralarına kaynanasının Gitmesin diye elinin otobüs kaynanayı kesmeye Ama alır almaz eline şişi Kesmek için küçük adamın kaynanasını Kurtuldu elinden direksiyon Yuvarlandı uçurumdan aşağı otobüs Küçük adam kuyruğu titretti mi sana? Hayatta yalnız kaldı şoför ile kaynana Kıssadan hisse bu ev birinci dereceden ipoteklidir şimdi. Evet eğlenceli e, öykülerinden biri. Zaten e, vefatının arkasından yorumda bulunan pek çok e, hem siyasetçi hem gazeteci e, hem de öykücüler aslında çok nüktedan çok esprili yazılar yazdığını söylemiş. Orhan Duru'nun. E, Orhan Duru çok zengin bir... E, Öykü arşivine sahip aslında. E, eserlerine şöyle bir bakacak olursak... E, öykü ve deneme yazarlığının yanı sıra çeviri ve tiyatro uyarlamaları yaptığını da görüyoruz. E, i̇lk öyküsünü 1953 yılında Küçük Dergide yayınlamış. Mavi Evrim, Yeni Ufuklar, Pazar Postası, Yelken ve Dost Dergilerindeki ürünleriyle dikkat çeken Duru... Ağır İşçiler adlı öyküsüyle 1970'te TRT Sanat Ödülleri yarışmasında başarı Ödülü kazanmış... Bırakılmış Biri adlı öykü kitabı 1959 yılında denge uzmanı Ağır İşçiler, Yoksullar Geliyor, Şişe, Bir Büyülü Ortamda, Sarmal Toplu Öyküler, Fırtına adlı öykü kitapları var ki Sarmal Toplu Öyküler kitabı 1996 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü almış. E, fırtına adlı eseri ise 1997 Sayık Faik Ödülünü Erdal Özle. Birlikte kazanmış Denemelerine bakacak olursak Kıyı kıyı kent kent Adlı bir denemesi var 1977 yılında Daha sonra bu Deneme genişletilerek 1986 ve 1987 Yıllarında tekrar basılmış Mavi Gezi adıyla bu defa 1992 yılında Hormonluk kafalar 1995 yılında İstanbul'in Adlı denemeleri var Öykü ve deneme dışında Anı ve çevirilere de bakmak gerekiyor. O, Pera'daki hayalet. 1996 yılında Sezer Duru ile birlikte e, yazdığı bir anı kitabı. E, Siyer Madre'nin Hazineleri adlı bir çevirisi var. E, Gizli Tarih adlı bir çevirisi var. Çağdaş Fizik'te Do Doğa adlı bir çevirisi var. Vedat Gülen Gün Yoll'la beraber çevirmiş bunu yazmış. E, ve Amerika adlı bir e, çevirisi var ki Ferit Edgü ile birlikte bu eseri tamamlamışlar. Tiyatro uyarlamaları var ki bunu e, eminim ki e, pek çoğumuz duymuşuzdur. Durdurun Dünya'yı inecek var adla. Anthony Newley ve e, Leslie Bruce'dan e, uyarlanmış olan eser 1986 yılında yayımlanmış. Sınırdaki Ev 1970 yılında Üzbik Baba 1990 yılında. Kit uyarlamaları ve e, kısası NBA adlı bir derlemesi de var 1979 ve 1997 yılında basılmış. E, yeni bir öyküsüne geçmeden e, Orhan Durun isterseniz bir e, mola alalım ve güzel bir şarkı dinleyelim. Görüşmek üzere. Düşmüş elime Boş veren boş gezen olsan da bana ne Ben sevemem kimseyi senin yerine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 Yatır gibisin ya hani bana Gel bu gece sakın kalmasın yarına Sar beni sarmala verme başkasına Kördüğüm ol benimle sakın açma Bak sana halime gülme deli diye Akıl bu gönül işine kanmadı yandı yandı içim yandı içti aşkı kanmadı kalbimin istediğini almak nasip olmadı kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Aşkı kanmadı yandı yandı içim yandı içti aşkı kanmadı kalbimin istediğini almak nasip olmadı kalbimin istediğini almak nasip olmadı Merhabalar ee, Orhan Duru adlı gazeteci ve e, öykücümüzü incelerken Onun yeni bir hikayesini daha okumak ve sizlerle paylaşmak istiyorum ee, Bu da yapı kredi yayınlarından çıkan bir öykü kitabı Küp adlı kitabın içinden bir öyküsü Yargı K öykünün ismi ve e, eşi Sezer Duru'ya ithaf etmiş Gene kaldım Telefondan öğrendim Derginin yayınını durdurmuşlar bir ortak bulursak Yine devam edeceğiz dediler Her şey piyasanın açılmasına bağlıymış Birçok dergi kapatılmış Bunların içinde kadın dergileri de var Şöyle diyorlar Her şey domino taşları gibi yuvarlanıyor Ekonomi boom yaparken Her yerden fos Diye delik açılıyor Ve bolon sönüyor Kapitalist sistemin gereği değil mi bu Düzenli bunalımlar Her 10 yılda bir bunalım ve ardından darbe Gene bir duruşma Yeni bir ifade ve mahkeme kapıları, yazı odaları. Bu kez derginin yazı işleri müdürü olduğumu öne sürüyorlar. Oysa değilim. Hiçbir ilgim yok bu dergiyle. Sonra merak edip aldım ve baktım. İğrenç bir dergi. Bölücülük, ırkçılık, kökten dincilik, bağlantılı yazılar. Hiç sevmem bunları. Ama birileri benim bu derginin yazı işleri müdürü ya da genel yayın yönetmeni olduğumu sanıp suç durusunda bulunmuş. Kim bu duyurda bulunan kişi? Durumu çok kafkacıl buluyorum. Kafka ya da saçma. Yazmaya da mı mi? Kafka örneği varken. Niye ama hep bir Kafka örneği benim başımdan gelen? Hiç ilişkim olmayan bir konuda yargılanıyorum. Önce savcı ifade veriyorum, yazılı itirazda bulunuyorum, mahkeme yazmanına ve mübaşinde armağanlar alıyorum. Onlara gülücükler saçıyorum, sevimli ve kibar davranmaya çalışıyorum. Onların çeşitli konulardaki görüşlerini hemen onaylıyorum. Oysa hepsi saçma. Söz konusu derginin görüşlerini benimseyenler ben adliye koridorunda dolaşırken gelip sırtımı okşayıp devam edin sizi destekliyoruz diyorlar. Ben ilgim olmadığını söylediğimde yüzleri asılıyor. Ne acayip bir durum. Destek bulmak bu soğuk, sigara ve insan kokan koridorlarda insana güç veriyor. Ama gene de istemediğim bir yorum bu. Kimi zamanda kalkıp bağırmak istiyorum ama yapamıyorum. Daireler ve mahkemeler sıralı koridorlar boyunca. Hepsi birbirine karıştırıyorum. Birinci sulh ceza, ikinci sulh ceza, sulh ve asliye ceza, ağır ceza, suç ve ceza, karamozov ve ceza, ağır sulh ceza, ceza, ceza, ceza, Yargış Yargıç dosyadaki kağıtları karıştırıyor. Canını sıkan bir durum var. Ayakta duruyorum. Ellerim önümde bağlı. En masum görünümü almışım. Niye gelmedin daha önce? Diyor. Haberim olmadı senin yargıcım. Diyorum kızıyor. Tebligat yapılmadı mı? Dakle başındaki kız yanıtlıyor. Tebligat geçitmiş efendim. Postada gecikmeler var. Bir daha gelmezseniz ishar çıkartırım diyor yargıç. Ne demek bu ishar diye kendi kendime soruyorum. Yargı dilini pek iyi anlamıyorum ya. Yargıç soruyor. Suçlamayı biliyor musun? Tam bilmiyorum. Olay tarihinde bu derginin yazı işleri müdürü müydünüz? Hayır efendim hiç haberim ve ilgim yok. Yargıç yerinden kağıtları karıştırıyor. Karıştırıyor sonra soruyor. Ne zaman ayrıldınız? E ''Ayrılmadım ki. olmadım. Köyde hiç çalışmadım. Hiçbir ilgim yok. Peki bu dosya niye? Peki bu dosyada niye bu yok? ''Sabgı kaydı soruldu mu? Ha? Daktilo bayan sorulmadı efendim dedi. Daktilo bayan başının önüneydi, Hafif sarışın ve bacakları dolgun. Gelip gitmelerimde hafifçe cilveleştim bu bayanla. Her seferinde kalemde onu görüyordum. Belki yargıç aralarında bir ilişki var. Mübaşirlerden gözlüyor beni. Yargıç soruyor. Avukatınız yok mu? Henüz tutmaya vaktim olmadı efendim. Hem efendim bilgim yoktu ki avukat tutayım. Yargı sıkıldı birden. Öf pöf diye grip sesler çıkarttı. Sağına soluna baktı ve kararını verdi. Sanığın sabıka kaydının sorulmasına, belgeye yazı yazılıp gerçekten ilişkisi olup olmadığının soruşturulmasına, bu nedenle oturumun filan tayinine ertelenmesine. Bakile hızlı yazdı bunları. Kağıtlar arasında bulunan kopya kağıtlarını bulup verdi bir ikisini bana. İşte gene başım dertte. Uğraş, git, gel, sonra hep düşün. Ne olacak? Bu sorular ne zaman bitecek? Ya kötü bir sonuç çıkarsa? Ya gerçekten suçluysam? İlişkim olmasa da hiç belli olmaz. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Mübaşur da insanın eline bakıyor. Aldığım kağıdın fotokopisini çıkartıyorum. Ve biraz da fazla para veriyorum. Sevinip koşturuyor. Kalemde çalışanlar bana çay şey ısmarlıyorlar. Sarışında bayan sağa sola emirler yağdırıyor. Sonra merak etmeyin. Bir şey olmaz diyor. Gel de inan. Mahkemeler dar bir iş koridorlarına sıkışmış durumda. Yargıçların ve savcının odaları da kibrit kutusu gibi. Üst katta yargıçların yemek yediği bir salon var. Bir kez buraya gitmiştim. Burası bir adliye sarayıdır. Sürekli bir yerdir diye düşünüyordum. Büyük bir saray. Her şey var. Her şey içine alan büyük bir saray. Bir yerde alışveriş merkezi, başka bir yerde bilgi işlem merkezi, küçük butikler de olabilir. Çok iyi iş yapar. Herkes taşınıyor çünkü mahkemelere. Yargılanmak yaşam gibi, yaşam boyu yargı, Beymande bir mağaza türü, bu adliye sarayında belki başka mağazalar da var, birkaç süpermarket, PTT, birkaçı da öteki devlet daireleri, tapu dairesi, askerlik şubesi, emniyet müdürlüğü, mezarlıklar müdürlüğü, mali polis, hepsi bir arada, böylece iç içe yaşarız, adliye sarayından çıkmadan, basın odası zaten var, bu işletilip birkaç gazete yayınlanabilir, duruşmalar televizyon acılığıyla canlı yayınlanabilir. Yüce Yargıç Tanrı bilir daha neler neler yapabilir. Öbür dünyada dahi yargılanacak değil miyiz? Şimdiden hazırlık yapıp dosyalar öbür dünyaya havale edilebilir. Suçlar ve günahlar. Sonra birden tepeden dosyaların üzerinden aşağılara bakıyorum. Küçük çalılıklar, ağaçlar, yeşil bir ortu, ara yerden kayalar ve taşlar yükseliyor. Sonra üzerinde durduğum zemin oynamaya ve üstüme doğru dönmeye başlıyor ve uçuyorum birden. Sarmaşıkların, dikenlerin, çalıların, ağaçların üzerinden ağaçlara doğru uçuyorum Yavaş yavaş bir uçuş oluyor bu Hiç korku duymuyorum Duşlarda uçmak hayırlı olur diye bir söz anımsıyorum Ve doya doya uçuyorum Kuşlar uçuyor tepelerin üzerinden Aralarında dev bir kuş var Şaşırıp bakıyorum dev bir kuşa Anka kuşu mu? Hütüt kuşu mu? Daha çok Bön 707'ye ya da Ayybos 300'e 300 e benziyor Arada şu ayrım var. Dev kuş sanki kağıtlardan yapılmış gibi ezilmiş ve yapıştırılmış. Papier Mahe gibi. Evet Orhan Duru'nun yeni bir öyküsünü okuduk. Ee, Duru öykülerinde toplumu ve bireyin dünyasını gerçek üstücü öyelerden yararlanarak genelde ironik bir dille anlatırken yeni anlatım biçimleri denemiş. Ee, bu son okuduğum öykü de buna benzer zaten. Ee, son öykülerinde ise bilim kurguya yaklaşan bir anlatım benimsemiş. Ancak e, bunlardan bir örnek almak istediğimse de sizlerle paylaşmak için bu öyküler biraz daha uzunca ve e, çok kolay takip edilebilir değil. Ve kısa bir öyküsü. Benim çok hoşuma gitmişti bu öykü. Müdür Yiyen Arslan diye yazmıştı. E, Yine Yapı Kredi yayınlarındaki KÜP adlı e, öykü kitabında bulabilirsiniz Müdür Yen Arslan'ı. Birkaç kez işten çıkarıldım. Artık işten çıkarılma deneyimi gelişmiş bir çalışan olarak kendi durumumu saptırmak için uğraşıyorum. Öncelikle işten çıkarılacağımı sezmeye başladığımı belirtmeliyim. Bir gazete, dergi ya da yayın organı içinde mevkinizin ne olduğu, yükselip yükselmediğiniz ya da patronlarınızın desteğini alıp alamadığınız ...en iyi çay ocağında çalışanlar tarafından saptanır. Çay ocağında herkese kahve ve çay dağıtanlar bu görevi size karşı da hevesle yapıyorlar... ...ve hemen çaylarınızı, kahvelerinizi koşturuyorlarsa... ...sorun yok demektir. Sorun olmamasının ötesinde durumunuz da sağlam demektir. Çay ocağına bağlı olarak ortalıkta dolaşan personel hareketlerini incelemek yeterlidir. Son günlerde benim bu personel konusundaki düşüncelerim ters gidiyor... Bu yüzden de kuşku ve korku içindeyim. Söylediğim çaylar ve kahveler zamanında gelmiyor. Çay çalışanlar benim hakkımda iyi düşünmüyorlar demektir. Bu da güvenli yerimin sarsıldığı anlamına geliyor. Sanında ne olacağını ileride göreceğiz. Kimin medya kuruluşlarının içindeki yaşam ve çalışma koşulları konusunda ilginç öyküleri anlatılır. Örneğin şöyle bir öykü. Hayvanat bahçesinden bir aslan kaçarak büyük bir gazeteye girmiş ve orada günlerini geçirmeye başlamış. Aslan her gün ya bir yazı işleri müdürü ya da gece sekreteri, o da olmazsa köşe ezerlerinden birini yakalayıp afiyetle yiyerek açlarını gideriyormuş. Günlerce böyle idare etmiş ve gazete çalışanlarından hiçbirinin ortadan yok olan yazı işleri müdürleri konusunda herhangi bir tepkileri olmamış. Ama bu iş böyle kalmamış. Aslan bir gün çay çalışanları yediği zaman kıyamet kopmuş. Bu da Çeyhoğlan'ın bir gazetede ne kadar önemli olduğunu gösterir ki kıssadır hissedir. Bu kuşlar altında ben de çok titizlendim ve kuşkuya düştüm. Patronlarım benim için acaba ne düşünüyorlardı? Yoksa yol mu gösteriyorlardı? Çeyhoğlan'daki eğilimlerin nedeni ve anlamı neydi? Derken bir gider telefon çaldı. Açtım. Ve Çeyhoğlan'dan birisi, ama aşağı düzediklerden birisi, görevden alınacağımı, buna hazırlıklı olmam gerektiğini bildirdi. ...ve ben de hiçbir şey söylemeden sustum. O gece güç bela uyudum. Sabahleyin iş başı yapmak üzere gazeteye gittim. Kapıda her zamanki gibi giriş kartını gösterdim. Gene çayacağından o lanet herif... ...sizin giriş kartınızı değiştirdiler dedi. Ben de elimdeki giriş kartını evirip çevirdim. Gene de bir denemeye karar verdim. Kartı girişte yerleştirerek kapının açılmasını bekledim ama... ...kapı açılmadı. Bu durumda giremezsiniz efendim dediler. Sizi aslanlar yesinler diye yanıtladım ve ayrıldım. Gel de ey, ey şu başarı Kaçırma, gel şu olgun yaşını Anladım korkmanın telaşını Görünce çakmak çakmak yeşillerini Seni pamuklara sarmalar sarar ne bedel isterim ne hesap sorarım ne sitemle güzel kalbini yorarım sakınma tatlı dilini seni pamuklara sarmalar zarar ne değer isterim ne hesap sorarım ne sitemle. Bir kaç saat fazla gelir Yazın yedim erkek güzeli Gel ey Ey şu asip başını Kaçırma Gel şu olgun yaşını Anladım korkunu telaşını Görünce çakmak çakmak Dişilleri seni pamuklara sarmaları sararım ne bedel isterim ne hesap sorarım ne sistemle güzel kalbini yoran sakınma tatlı dillerini seni pamuk. Orhan Duru 1959 yılında ilk baskısını yaptığı bırakılmış biri adlı öykü kitabını ölmeden hemen önce Ekim 2009 yılında pardon 1987 yılında ikinci baskısını yapıyor ve daha sonra Orhan Duru'yu kaybettikten sonra Ekim, iki, iki, iki, Ekim 2009 yılında e, tekrar bir baskısı yapılıyor bir kitabın. E, bu kitabın yalnız e, ön sözü e, Orhan Duru'yu tanımak açısından çok önemli. O yüzden bir kısmını hepsini değil ama bir kısmını sizlerle paylaşmak istedim. Toplumumuzun 30 yıl önce geçirdiği, bugün bile yoğunlaşarak geçinmekte olduğu sancıların ürünleri de sayılabilir boyutların bir bölümü. Onlara girden başa doğru bakmak gerekiyor. Yazılış tarihlerine göre geridekiler daha eskiye gidiyor ve ilk öykü denemelerime uzanıyor. Başlardaki öyküler ise daha sonraki yazlıklarımın ya da bugün eriştiğini sandığım yazış biçiminin ve kişilerimin ilk örnekleri. Hepsi de belli bir çaba, değişik ve yeni bir anlatım biçimini yaratma uğraşlarının sonuçları. O yıllardaki düşüncelerimden caymış değilim. Öykünün kendi gerçekleri... Güncel gerçeklerden, toplumsal ve bireysel gerçeklerden farklı şeyler. Yüce gerçeği ancak başka yollardan, kimi zaman güncel gerçeklerden yola çıkarak ama ondan uzaklaşarak, onu ayrıntılarından temizleyerek yakalayabiliriz ancak. Eskiden de kurgu, yani fikşinin erdemine inanıyordum, bugün de inanıyorum. Siz değerli okuyucularım ne diyeceksiniz bilemem ama ben ilk kitabın öykülerini okurken kendimi bir kez daha tanıyorum demiş ve bu öyküden, bu öykü kitabından e, Adam Ev adlı bir öyküyü de sizinle paylaşmak isterim. İnekler biraz ötede otluyor. Hava serin. Şehrin ışıkları insana bir özlem duygusu ışılamak ister gibi parlıyor uzakta. Neon lambalarından fışkıran kırmızı ışıklar yeşil ışıklar. Körpü otlar ineklerin dişleri arasında gıcır gıcır. Lekeli böğürleri üzerinde gaz lambaların ışıkları uçuşuyor. Möbelerine süt yürüyor kalın damarlardan. Buradan çok ötü de karanlıkta pusu kurmuş gibi bir fabrika. Sessizliği yalnız onun gürültüleri bozuyor. Bir de yaprakların hışırtısı. kallı bir adam karanlığı yırtmak istermiş gibi kollarını sallayarak kendi kendine konuşuyor, yere tükürüyor, sigara çıkarıp yakıyor. Kibritin alevine bakıyor sönünceye kadar. Sonra tahtadan duvara dayanıyor evin. Duvarlar sallanıyor. Bir kız... Zayıf, yanakları çökük. Ne var baba? Hiç hiç bir şey yok. Bu gece uyumak istemiyorum. Ne yapsan boş baba? Bir şeyler yapmamak daha kötü ya. Ne yapsan boş baba? Buraların tekinsiz olduğunu bilmiyor musun? Anlarız bakalım kim yıkıyormuş bu evi. Beklemeli. Kız başını kaldırıyor, titriyor. İyi ama bekleyeceğim. Gün ışıncaya kadar bekleyeceğim. Haş baba. Çarpılırsın baba. Eskiden mezarlıkmış burası. Ama ne güzel havası, ne güzel suyu var. Daha başkaları da gelir buraya. Sen hiç korkma. O zaman kalabalıklaşırız. Daha kalabalık olur burası. Sen hiç korkma. Hem ölüler ne yapsam boş baba. Onlar bizi hiç yalnız bırakmayacaklar. Onlar bizi hiç rahat bırakmayacaklar. Korkuyorum. Sus artık kız. Tanrının ümit kesilmez. İnsanın ümit kesilmez Büst bütün üşüteceksin kendini. Çarpılırsın baba korkuyorum. Sus artık yat. Kız titreyerek evin içinde kayboldu. Birkaç inek geniş bir birkaç inek geviş getirmeye başladı. Adam şimdi onların canlandığını daha iyi duyuyor. Yanıklığını, çarpışmasını onlarla ilgili görüyor. İneğin birisi başını çevirerek ona baktı. Sonra şehirden yana döndü. Şimdi adam yanına yaklaşıyor. Onun. Ürkütmeden bir kadını okşuyormuş gibi haz diyerek okşuyor onu. Arka bacaklarının arasından memelerine doğru inen yumuşak çukurluğa elini sokuyor. T mamalarına kadar uzanıyor. Homurdanıyor. Ulan inek ne rahatsın sen. Ye iç ne ev derdi var ne çoluk çocuk. Ulan inek vay canına. Vay canına neler sen neler anlatıyorsun bana sen başlı başına. Otların üzerine oturarak devam ediyor. Mutlaka bu işin içinde bir çapan oğlu var Düşünüyorum Düşünüyorum anlayamıyorum Diyelim ki bizim ev ilk önce Fırtınadan yıkıldı Fena dost vardı o gün Denizde kabarmıştı güç bela ayakta duruyor Olur an rüzgara dayanamadı Yıkıldı diyelim Peki evvelsi gece nasıl yıkıldı Peki dün gece nasıl yıkıldı Dün gece yorgundum Farkına varamadım Ama evvelsi gece rüzgardan düz, yıkılmadı ya Yalnız Ha yalnız düş görüyorum sandım Düşle içinde bunalıyordum Bereket hava sıcaktı Ya soğukta açıkta kalsaydık ne yapardık o zaman Eskiden mezarlıkmış burası Ölüler bizim evi istemiyorlarmış Bak istemiyorlarsa mesele yok Ölülerden korkarım Ölülerden çok korkarım O zaman mesele yok başka yere çeker gideriz Ama onların da Önce bize bildirmeleri gerekirdi Öyle ya biz ne bilelim onları rahatsız olduklarını ona bakarsan toprağa kas kas ölü çıksın Her yerde virülü kafası bulunur Bunda bir bit yeniği var ama ben anlamadım Odun kafalıyım ben Dedem söylerdi doğruymuş Uzaktaki fabrika buhar salmaya başladı Kranın içinde beyaz buhar bir leke gibi yayıldı Sonra silindi Inekler şimdi birbirine sokulmuş duruyorlar Sanki bir şeyden ürkmüşler Kulakları dikili İşkembelerinden ağzlarına gelecek lokmayı bekliyorlar ''Adam kızgın. Tam üç defa yıktılar. Üç defa yaptım. İnat bu ya, gene yıksınlar, yapacağım. Ama eski kuvvetim kalmadı. Gençliğim de olacak ki. Bak bakalım o zaman yıkabiliyorlar mıydı?'' ''Dur bakalım, sabaha kadar beklemek gerekiyor. Sabaha kadar beklemek. Bu ıssızlıkta. Sarı kız kemin olursan ol, sabahleyin sütünden içeceğim. Ölmez sağ kalırsam. Sütünden sıcak sıcak içeceğim.'' Ama bu bizim işte bir şey var. Tahtaları darmadağın buldum. Hırsız diyelim. Tahtaları çalmaz mıydı ha? Tahtaları çalardı. Kiremitleri çalardı. Kabı, kacağı, benim elbiseyi çalardı mutlaka. Bunları çalmadığına göre, bunları çalmadığına göre, bizim kız yakında delirecek galiba. Çarpılacaksın diyor. Bak hele, kime ne yaptık ya çarpalım? Helal mal diyoruz. Kafir değilim çok şükür Ama bu kaca kırılır ağzına ne gelirse söyler Geveze olur bunların hepsi Bir adamın kızına Baban çarplacak denir mi Ama bu laf denir mi Allah aşkına Diyelim ki denir O zaman işin içinde bir iş olduğu anlaşılır Yani işte öyle öyle işlerden Ev yıkılırsa gene yapacağım sonra, sonra Sonra bu kadar gültsüz Nasıl yıkıyorlar Ona hiç aklım ermiyor Galiba bizim kız akla. Ya ben bayılıp kalıyorum yahu... Demin ki kız evden çıkıp yiyecek getiriyor babasına Kendi kendine ne konuşuyorsun baba diyor Acıkmışım Hadi eve gel artık Aman ne çok acıkmışım hasta oluyorum galiba Baba eve gel diyorum sana Hep dışarıdan mı oturacaksın Ekmek acıkmışım Ne çok acıkmışım Kız titremeye başlıyor koşarak eve dönüyor Adam mutların üzerine oturuyor. Ekmeğini yemeğin üstünde katık ederek yiyor. Arada mırıldanarak "Bekleyeceğim." diyor. Sabaha kadar. Bir kedi gibi hırlayarak yiyor yemeğini. Ne var? Bekleyeceğim. Birinin kurun çekiştirir durduyalan. Bekleyeceğim. Aradan saatler geçti. Fabrika ışıkları söndürdü. İnekler kıpırdamadan duruyor. Adamın üzerine bir ağırlık geldi. Otları avuçlayarak koparmaya başladı Tutam tutam çevresine savurdu Uyumak istemiyordu Ağırlık iyice çöktü üzerine Artık bir şey gelmiyordu elinden Uyumaması gerekirdi ama Çok acıkmıştı Çok yemişti Çok yorgundu Kalabalık çok kalabalık olursa Diye söylendi Ağırlık iyice çullandı üzerine Uyudu en sonunda Sabahleyin ev yeniden yıkılmıştı Evet, fiction'un ilk örneklerinden, bunu çok e, 1955'li yıllarda yazdığı öykülerinden biri. Ama hala zevkle okunabiliyor ve dinlenebiliyor. E, son öyküye geçmeden evvel. E, Ölümünün ardından Orhan Duru hakkında e, arkadaşlarının, hepsi bizim tanıdığımız kişiler olan arkadaşlarının e, çok kısa yorumlarını sizle paylaşmak istiyorum ben. E, dönemi şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni Orhan Alkaya, e, Duru önemli bir Ankara gazetecisiydi. Hepsinin ötesinde eminim yeniden keşfedilecek çok önemli bir öykücüydü. Bilim kurgu türünü çok ustalıkla kullanan, edebi dili çok geniş ve ayrıntılı kullanan önemli bir hikaye yazarıydı. Şu anda giderek ısızlaşmanın acısını çekiyoruz demiş. Ee, bunlar aslında çok sayıda var ama e, ben sadece bir kısmını alabildim. Ee, Hasan Pulur, Orhan çok iyi bir insandı. Hatta şunu da hatırlıyorum. Demiştim ki bir gün kafanın bir yerinde bir hücrede bir bölümde biraz da kötülük olsun hiç hayatta kötülüğü olmadı Hep iyi gitti İyi, gitti. i̇yi doğdu iyi yaşadı iyi gitti Ülkü Duru'nun da Tabi ki e, Abisi hakkında sözleri var e, Orhan Duru Benim sadece abim değil Aynı zamanda babamdı Arkadaşımdı, dostumdu Çok sevdiğim bir yazardı Çok sevdiğim bir gazeteciydi Ama en güzeli çok önür verici olanı benim abim de. Çok değerli bir insandı. Çok iyi bir insandı. Hayatta tanıdığım en medeni insandı. Diyor. Atilla Dorsay, Türk sinemasında fantastik konusunda en değişik yaklaşımı getiren bir yazar olduğu gibi, daha önce de yazdığı bilim kurgu sözcüğünü ve türünü de edebiyatımıza sokan kişiydi. Demiş. Erden Kral, çok yakınımdı benim. Yani çok yakın hissettiğim bir ayrıca Bir kere bilim kurgu değiminin kaşifi Çok aykırı bir yazar Yani özgünün ötesi, orijinalin ötesi çok aykırı bir yazar Ve yeni cümleler kuran, yeni dil kuralları bulan adam diye tanımlayabilirim Bir de entelektüeller, gerçek entelektüeller kendilerini pazarlamazlar Hissedemezsiniz onları, bilgilerini satmazlar O gerçek bir entelektüeldi Yani her konuda çok denilemesinde bilgisi vardı Sormadan da anlatmazdı yani büyük bir boşluk Onat Kutlar'dan sonra. Diyor ki Onat Kutlar'ın akrağını zaten. Orhan Duru'da. Ve günü kapatmadan önce... küp e, adlı hikaye kitabından son öyküsünü okuyalım. Orkestra Şef'i. Bu aslında e, öykünün yötesinde biraz da deneme gibi... E, Öykü türünün hafif dışında bir de bundan örnek verelim diye düşünmüştük. Orkestra şefi. Günümüzde müzik icra eden her gruba sayısına ve çalgılara bakılmaksızın orkestra deniliyor. Ancak her çalgı topluluğu bir orkestra oluşturmaz. Bir orkestrada belli sayıda yaylı, üflemeli ve vurmalı sazların belirli bir düzen oluşturacak şekilde bir araya gelmesi ve her çalgı türü için bir partisyon yazılmış olması gerekir. Bir orkestrada bütün işleri müzisyenler yaparlar ama alkışları orkestra şef toplar. Peki nedir bu orkestra şeflerinin özellikleri? Kemanı birinci kemandan, piyanoyu bir vütezden daha mı iyi çalıyorlar? Onlar olmazsa orkestra elemanları notalara bakarak bir çalamazlar mı? Orkestra 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve zaman içinde yapısı pek çok değişiklik geçirmiştir. Orkestra şefleri orkestra ile birlikte ortaya çıkmamış, çok daha sonra saniye değerlerini almışlardır. Ancak bu orkestra şefinin olmadığı dönemlerde orkestranın yönetilmediği anlamına gelmez. Orkestralar ilk zamanlarda sadece kraliyet ailesi ve asil sınıfın önünde konser veriyorlardı. Kimse krala ve yanındakileri arkasını dönemeyeceği için bir şefin orkestrayı bugünkü gibi idare etmesi zaten düşünülemezdi. Tempoyu önceleri kl klavsen, sonraları da en önde oturan baş kemancı, ayaklarını yere vurarak, başını veya elindeki yeyi sallayarak ayarlıyordu. Saray orkestralarının gittikçe artan müzisyen sayısı 50'lere -50 60'lara varınca, Fransız ihtilalinden sonra halk konserleri de başlayıp yaygınlaştıkça, orkestradan bir müzisyenin şefliği de üstlenmesi imkansal hale geldi. Bu işi sadece müziğin dersine konsantre olacak, geniş müzik kültürü olan kişiler başarabilirdi. Böylece besteciler konserlere katılmaya, kendi eserlerini yönetmeye başladılar. 19. yüzyılda eserlerin bestecileri yavaş yavaş hayattan çekilmeye başlayınca profesyonel orkestra şefleri ortaya çıktı. Orkestra şefliği bir meslek haline geldi. Şeflerin ortak özellikleri hemen hepsinin erkek, beyaz saçlı, asabi ve karizmatik olmaları, mükemmel bir kulağa ve hafızaya sahip olmalarıdır. Genellikle eserleri hem de her bir çalgı için ayrı ayrı ezberden yönetebilirler. Orkestra şeflerinin işlerinin %95'i provalardadır. Sesleri en çok yanlış çalıyorsunuz, çok hızlı, daha yavaş şeklinde provalarda duyulur. İyi prova çalışmaları yapmış bir orkestra şefsiz çalabilir ama iyi provayı şefsiz yapamaz. Orkestra şefleri bir spor takımının antrenörü gibidirler. Takımın nasıl oynayacağı, oyuncular arasında uyumun nasıl sağlanacağı antrenmanlarda tespit edilir. Maça çıkınca da asıl iş oyunculara düşer. Kuralları basit olan futbol oyununda bile 11 kişinin ahengi çok önemliyken son derecede karmaşık eserleri icra eden 60 aşkın müzisyenin uyumlu olmasının gerekliliği şüphesiz tartışılamaz. Monaco'nun Ulusal Orkestra Kadrosu'nun ordu kadrosundan daha gidişmiş şey olduğunu biliyor muydunuz? Bir orkestrada çoğu zaman 10 veya 12 çalgı aynı anda farklı notalar çalar. Bu kaos içinde denetimin bir an bile yetilmemesi gerekir. Bir orkestra şefi aynı anda 28 farklı çalgın sesini ayırt edebilir. Dilediği sese konsantre olarak onun hatasını görürken orkestrayı idare etmeye devam edebilir. Orkestra şefinin en önemli enstrümanı seyircinin göremediği bakışlarıdır. Bakışlar şefin bagetinden bile önemlidir. Şefin baget tutan eli müziği bölümleyip ölçüleri belirtir. Yani gerçek anlamda müziği yönetir. Sol el ise duyguludur. Örneğin şef sol elin işaret parmağını dudaklarına götürdüğünde sesin hafiflemesi gerektiğini belirtmiş olur. Sizin artması gereken yerlerde elini kürek gibi hareket ettirir. Göğe göğüse bastırılan sol el, havada daireler çizen baget, öne uzanmış kollar, kapalı gözler ve şefe özel bir takım hareketler müzisyenlere mutlaka birer mesaj iletir. Kısacası orkestra şefi bir esere ruh ve kişilik kazandırır. Orkestra şefi uluslararası düzeydeydi. Her yerde ilgiyle karşılanıyor, müthiş gösteriler sunuyordu. Bir şefin mahcup olmasını beklemezsiniz. Oysa orkestra şefi bir miktar mahcup, yüzü kızarıyor. Kimseye saat işaretlerde bulunamıyor. Durumu idare etmeye çalışıyor. Tabii doğaldır ki bunların eskiden yaşadıkları ülke çok iyi, iyi eğitim veriyordu. Eğitim eğitimdir. Öğrenciler bile mandolin çalıyordu. Dünyanın her tarafından gelen Muganyeler yani tekgani eden bayanlar orada eğitim alıyordu. Ve eğitimi dünyanın başka kaşırlarına taşıyorlardı. Gösterilen eğitim doğrusu şaşırtıcıydı. Orkestra şefi de kendine göre eğitim almıştı ama bu eğitimi tam anlamıyla gösteremiyordu. Mesela bir Von Karajan değildi. Von Karajan elin çubuğunu aldığı zaman sonundaki seyircileri hizaya getirir, başlarını tavana yıkar, herkesi dümdüz ederdi. Gerçi huzurunda da orkestra yönetmişti ama bayanları ve genç kızları yönetmekte o kadar başarılı değildi. Soyadına bakıp da Ermeni olduğunu zannetmeyiniz. Tam tersine Yahudidir ama Yahudinin her kuralını uygulamaz. Örneğin domuz eti yer. Neyse. Biz şu anda Orta, Orta Avrupa'nın cazip kentlerinin birinde bulunmaktayız. Daha önce Çin Seddi'nde de bulunduk. Çin'de üşütmeyelim diye kalpak giydirmişlerdi. Sonra Çin Seddi'nin tepesine tırmandık. Şimdi ise Avrupa kentlerinin birinde bu işi yapıyoruz. Bizim şef, kızları denetlemek için bir tura çıkıyor ve bu kentin kızlarını beğeniyor. Bu kızların orkestra ya da koroda işe yarayacağını umuyor ama şefin asıl amaçlarından biri o gün ünlü counter tenörünün konserini dinlemek. Tabii counter tenörünün nefesi ve sesi bile boğazından verdiği titreşimleri ortaçağ, ortaçağın orta manastırlarını anımsatıyordu. Çünkü bu ses bir kadın sesi gibi ince çıkıyor ve iştenlerde baygınlık geçiriyordu. Ben baygınlık falan geçirmiyordum. Ben sadece bu eşsiz sesi dinleyerek kendimden geçiyordum ve tatalıyordum. Biliyorsunuz orta çağda bu tadı almak isteyen papazlar gençler hadım eder ve böylece seslerini incelterek klise korosunda inlemelerini sağlardı. İşte tüm bunların hepsinde bir eğitim olduğunu anlamanız gerekiyor. Bunlar hep bir eğitim sorunu ama eğitim demekle bitmiyor. Çünkü orkestra şefi kızıyor. Birinci viyola iyi ses çıkaramıyor, kontrabas ve neyse viyaklıyor. Şefitler gibi bağırarak yüksek sesle ortalığı korkutuyor ve bir daha unutulmayacak, ayrıca ünlü gramofon şirketleri tarafından bandalmış bir performans yapıyor. Bunlar elbette overlockçu değiller. Hele orkestra şefi hiç değiller. O ellerini ve kollarını kaldırıyor, çıtayı tutuyor, bam bum bom diyor. Gerçekten ben yüksek sesle bam bum bom diyen orkestra şefleri gördüm. İsterseniz inanmayın ama bu şefler böyledir. Hemen yüzleri kızır. Ne kadar kızırlarsa kızarsınlar, kızların peşinden koşmaktan ve onları arada bir muncaklamaktan da kaçmazlar. Evet değerli meslektaşlarım, e, Tanzimat'tan günümüze e, devam eden öykü yolculuğumuzda bugün Orhan Duru'yu biraz paylaştık. E, dört kısa öyküsünü sizlere sundum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü programı bitirmeden önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Edebiyat kulübümüzün 26 Ocak 2009 tarihinde Galatasaray'daki kültür merkezimizde, Eczadımızın kültür merkezinde Ataol Behramoğlu konuk Edeceğini Atol Behramoğlu'nun ıı, hepimizde biz eczacılarla ve e, elbette ki yakınlarımızla e, sohbet edeceği bilgisini vermek isterim. Konuyla ilgili bilgileri internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Ben eczacı Dozan Çelebi, e, suç lisan ettiğisi affola diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum İyi akşamlar. Yana ne dolaştık a aynı yerde uyumadı uyanmadı hiçbir gün hiçbir kere olmadı olamadı hmm. Gelmiş, çiçek açarmış. Sana, ne yağmurda ıslandık Bir vapura atlayıp bir sabah Hiç gittik mi bir yere Olmadı, olamadı Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.